...gencecik bir delikanlı... ...Abdullah el-Müzeni... ...babası yok... ...kabilesinde boynu bükük ve ezik... ...amcası tarafından büyütülmüş... ...yayılmaya başlayan İslam nurunun... ...pırıltıları zaman zaman yaşadığı kabileye kadar uzanıyor... ...üzerinde fikir tartışmaları yapılıyor... Gelen bilgi ve haberleri herkes kendi bakış açısından değerlendiriyor. Ne yazık ki insaf ölçüleri kayıp, gerçeğe teslimiyet ruhu, kör inat, ihtiras, cahiliyetin yıllar boyu biriktirdiği kir ve çirkefler karşısında mağlup. Bütün bu kötü şartlara rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen her haber sanki Abdullah'ın kalbine nahş oluyor. Onun Allah Resulü ile karşılaşmaya susuzluğunu artırıyor. Saf gönlü, sağlam karakteri, hidayet ve hikmet pınarından kana kana içmekten zevk duyuyor. Bu susuzlukla gelen her habere kulak kabartıyor, dinliyor, anlıyor, yanlışını, abartmasını, eklenenini, eksiltilenini çözüyor, zihnini kurcalayanları soruyor, yeterli bilgi alıncaya kadar da uğraşıyor. Allah'ın rızasını, başında bulunan büyüklerin rızasına tercih edişi, Hakk'a karşı gelinip, Eri doğruya tercih edilince, kambalarının imamba karşısındaki cılızlığını dile getirşi pek de hoş karşılanmıyordu. Allah yoluna iki cihan severine düşmanlığın şiddeti arttıkça savunma duyguları da artıyor. Savundukça ceryan eden konuşmalar, tartışmalar onu tefeküre sevk ediyor. Hakk'a susuzluğu daha da artıyor. Susuzluk arttıkça... hak yolda önüne set çeken kabilesi... ...ve amcasıyla... ...aradaki mesafede... ...açılıyor. Zaman zaman amansızlaşan... ...tehdide dönen mücadele eden ümitsiz değil... Artık kimseden çekinmiyor. İmanını bütün samimiyetiyle dile getiriyor. İmanı uğruna her şeye katlanma azmi, davranışlarından ve sözlerinden belli oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varma, onun huzurunda bulunma, mümin kardeşleriyle beraber olma, Hak davayı omuzlama arzusu içini kavuruyor, bu tutkusunu daha fazla gizleyemiyor. Onun bu durumundan endişe eden aşireti, üst üste yapılan toplantılar sonunda karar veriyor. Medine'ye kaçma ihtimaline tedbir olsun diye üzerine çullanarak bütün elbiselerini çıkarıp alıyorlar başından aşağıya kadar kalın sert kıldan örme bir çuval geçiriyorlar. Sonra da alaycı bir dille işte bu haliyle hiçbir yere gidemez diyorlar. Üzerinde tepesi delinmiş kalın çuvalı yalın ayağı çuvalın yırtmaçlarından dışarıya çıkmış çıplak kolları, açık başı ve kul nezdinde oldukça gülünç bu delikanlı artık ya bu haliyle dolaşacak, Allah ve Resulüne olan iştiyakının karşılığı olarak zillet içinde yaşayacak, çocukların maskarası olacak, her gün yeni bir alaya, yeni bir saldırıya katlanacak veya eve kapanıp, Utancından hiçbir yere çıkamayacaktı. Planı kuranlar için ikisi de birbirinden güzeldi. Çözüm bulunmuş ve planda uygulanmıştı. Ancak onu bu hale sokanlara göre Abdullah'ın önünde bunlardan daha iyi bir tercih daha vardı. İnancından dönecek, iştiyakını söndürecek, Yeniden onlarla aynı değerleri paylaşacak, Aşiret'in ileriye gelenlerinin sultasını sarsmayacak, ikide bir onları aciz duruma düşürmeyecek, siz ne derseniz doğrudur diyerek onlara uyacaktı. Bu daha da güzel olurdu. Aynı zamanda da onun bu durumu herkese de ibret olacaktı. Ama Abdullah'ın bunların hepsinden daha güzel bir tercihi vardı. O, gecenin karanlığına, yalın ayağına, üzerindeki garip elbiseyi aldırmadan kayalar, dikenli sahralar, yollar, dağlar, tepeler aşarak Medine-i Münevvere'nin yolunu tutmak. Yollara düşmüştü bile parçalanan ayaklarının verdiği ızdırabı artık duymaz hale gelmiş, kuruyan dudakları suyu unutmuş, geceleyin yıldızları, gündüzse kavuran güneşi kendisine yol arkadaşı edinmişti. Medine, Resulullah'a yaklaştıkça artan sevinç dalgaları ve gönül çırpıntıları içinde yol alıyordu. Medine-i yaklaşınca uygun bir yerde konakladı. Uzaktan görünen bu nurlu beldeyi seyretti. Eskiden adı Yesrib olan bu şehir artık nurlu bir şehir olmuştu. Kainatın efendisi İslam'ın ilk mücahitleri, şilekeşleri, fedakarları oradaydı. Her gün yeni bir tarih yazılıyordu orada. Uzun uzun Medine'yi seyretti. Biraz dinlenmişti. Allah Resulü ile karşılaştığı anı hayal etti. Birden dönerek kendi haline baktı, utandı. Bu haliyle Resulullah'ın yanına varamazdı. Sonra sırtındaki çuvalı çıkararak ikiye parçaladı. Parçanın birini beline sararak, vücudunun alt tarafını örttü. Diğer parçayı da omuzlarına aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna böyle çıktı. Mescid-i Nebi'ye girdiğinde onu görenler dehşete düşmüşlerdi. Şaşkınlıkla ona bakıyorlardı. Saçı, başı darmadağınık, eli ayağı parçalanmış bir vaziyetteydi. Çektiği her ızdırabı, katlandığı her meşakkati üzerinden okumak mümkündü. Şu tuhaf elbiseyle çok garip bir manzarası vardı. Ancak gözleri sevdiği, yolunun yolcusu olduğu efendiler efendisini görmekle ışıl ışıl, gönlü müminler safına katılmakla dolu doluydu. ''Ben geldim ya Resulallah.'' İman ederek geldim. Allah'ı bir, Muhammed'i onun Resulü tanıyarak geldim dedi. Ben geldim ya Resulallah, iman ederek geldim. Allah'ı bir Muhammed'i onun Resulü tanıyarak geldim dedi ve altın halkadaki yerini aldı. O günden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine nail olmuş sevdiği insanlar arasında yer almış ilk günkü manzarası ...hiç unutulmamış... ...lakabı da... ...Zülbicadeyn... ...yani çifte çullu... ...çifte kilimli... ...olmuştu... ...Allah Resulü'nün ordusunda... ...onun yanı başında... ...Cihattan Cihada koşmuş... ...zaman zaman... ...hedefine doğru akan Cihad ordusunun... ...rehberliğini yapmış... ...sahralardan... ...yol yarmış... Orduyu hedefine ulaştırmıştı. Zaman sel gibi akıp geçmiş, günler Müslümanların büyük imtihanlar geçirdiği Tebük gazvesi günlerine ulaşmıştı. Askerlerin konakladığı çadırlar arasında gecenin karanlığında üç kişi bir meşalenin ışığı altında cenaze taşıyorlardı. Bu üç kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhlar idi. Taşınan cenaze ise Zülbicadeyn. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle anlatıyor. Uyku tutmamıştı. Gecenin karanlığında mücahitlerin çadır kurdukları sahanın bir köşesinde hareket eden bir ışık gördüm. Kalktım, takip ettim. Gözümü ışıktan ayırmadan yaklaştım. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Ebu Bekir ve Ömer Abdullah Zülbicadi'ni taşıyorlar Bir yere geldiler Kabir kazdılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kazılan kabre indi Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhlar Cenazeyi Efendimiz'e sunmak için hazırlatılar Efendimiz Kardeşinizi bana doğru yaklaştırın Buyurdu ve yaklaştırdılar onu kucağına alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatacağı yere ve yöne yerleştirdikten sonra doğruldu ve Ya Rabbi ben ondan razıyım. Hep razı olarak geldim. Sen de razı ol diye dua etti. İçim dolu dolu oldu. Gıpta etmiştim. O an ne vardı bu çukurun sahibi ben olsaydım oraya bu şekilde ben gömülseydim diye ne kadar temenni etmiştim. kendi kabilesi arasında boynu bükük yaşayan bu aziz sahabinin İslam'la şeref bulduktan sonraki hayat seyrinin hayata göz yumduğu sıradaki halinin Allah Resulü'nün onu toprağa verirken yaptığı duanın bizlere çok şeyler anlattığını zannediyor. O kadar şey anlatıyor ki cennetle müjdelenen sahabilerden Sahabilerin cesaret, ilim ve ırfan pınarlarından olan Abdullah bin Mesud'u gıpta ettirecek kadar çok şey anlatıyor. Ancak onun hayatında dikkat edilmesi gereken bir başka incelik vardır. Gönlünün ilk andan itibaren hak ve hakikate açık oluşu İnandığı şeyleri dile getirmekten çekinme işi, bunu yaparken çi bir üslupla değil, hakkı teslim eden bir üslupla dile getirişi. Ve bunun karşısında kendi halkının, akrabalarının daha olgun ve dürüstçe düşünmesi gereken büyüklerinin ona karşı aldığı tavır onun yetimliğinden, kimsesizliğinden yararlanarak yapılan baskı ve zulüm. ikna etmekten, kendi fikir ve düşüncelerini savunmaktan aciz olanların, bu acizliklerini alayla örtmeye çalışmaları, o da yeterli olmayınca, onun yanına baskı ve tehdit, maddi güç kullanma, Tarih boyu yaşanan çirkinliklerdendir. O gün olduğu gibi bugün de vardır. Kendi fikrine güvenemeyenlerin, dayandıkları zihniyetler çürük olanların, düşündüklerini ve yaşadıklarını savunamayanların elinden başka ne gelir ki? Önünde duramadığı düşünceyi ve onu savunanları alaya almak, kişiyi gülünç duruma düşürmeye çalışmak ve böylece başkalarına tesirini önlemeye gayret etmek, onun son çırpınışları çaresizlik sığınağıdır. Hep aynı taktik, hep aynı basitlik. Ne yazık ki hala basireti açık olmayanlar için geçerli bir metot. Onlar için... Geçerliliği bilindiğinden sık sık başvurulan bir yol. Alay küçük düşürme gayretleri, hak güneşini sıvamaya yetmeyen bir balçık da olsa kullanılmaktan geri durulmuyor ve ne yazık ki bu tür balçıklar çoğaldıkça mide bulandırmaya yetiyor. Bu çirkin üslubun en fazla uygulama, piyasaya sürme yolu da herhalde günümüzde basın yayın organlarıyla yapılıyor. Ancak bununla sınırlı olmadığı görünüyor. Resmi, gayri resmi, elde bulunan bütün imkan ve araçların kullanıldığına tanık olunuyor. Çok defa çiğliği, bayağılığı sırıtıyor ama insanlara bu çiğlik ve bayağılıkları dile getirme açığa çıkarma imkan ve fırsatı verilmiyor tehditler, baskılar diş göstermeler ön plana çıkıyor gerçeklere set çekmeye yönelik sözler boyanarak, süslenerek ambalajlanarak basireti yok edilmeye çalışılan millete sunuluyor bu şartlar altında Hak yol davetçilerinin çok sabırlı ve zorluklara göğüs germeye hazır olmaları, yılmamaları, şevk kaybına uğramamaları, basiret dolu gönüller kazanmaya çalışmaları, irfanla yorulu bir neslin yetişmesi için bıkmadan, yorulmadan, didinmeleri ve lokman hakimin oğluna olan sözlerini unutmamaları gerekiyor. Allah Resulü'nün getirdiği hidayeti öğrettiği ilim ve irfanı en güzel şekilde alan vücudunun her zerresiyle ona uyan yaşayan, uğruna her şeyini fedaya hazır olan öğrendiğini bereketlendiren en güzel amel meyveleri veren birini tanımak mı istiyorsunuz? İşte size Hayran olmaya değer bir sahabi, Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh. Güzel simalı, güzel endamlı, ince uzun yapılı, onu kısaca tarif etmek isteyenler, ince uzun narin, iyi bir çelikten yapılmış, pırıl pırıl parlayan sanatkaranı bir kılıca benzetirler. Zarif ve sağlam, güzel ve güçlü, parlak, ve keskin görenlerin hemen ısındığı yakınlık duyduğu çabucak kaynaştığı mütevazı utangaç yapılı ama meydanlarda yiğit esen bir fırtına zorlu anların çevik kaplanı hayattayken cennetle müjdelenen on sahabiden biri o bu ümmetin emini künyesi Ebu Bey de, künyesiyle meşhurdur Asıl adı Amir, babası Abdullah, Cerrah dedesinin ismidir ve Kureyş soyundandır. Ebu Bey de ilk Müslümanlardan, Ebu Bekir'in Müslüman olduğu günün hemen ertesi gün, onun gayretiyle ve vesile oluşuyla Müslüman olanlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna onunla birlikte Abdurrahman bin Avf, Osman bin Maz'un, Ubeyde bin Haris, Ebu Seleme, Erkan bin Ebi Erkan da gitmişti. Hepsi aynı gün kelime-i şehadeti söylemişler, Müslümanların ilk çekirdeğini birlikte oluşturmuşlardı. Abdullah bin Amr radıyallahu an onu bize şöyle anlatır. Kureyş'ten üç kişi vardır ki onlar hakikaten bu ümmetin en önde gelenlerinden, ahlakı en güzel, hayat duygusu en fazla olanlardandır. Konuşunca sana asla yalan söylemezler ve sen konuşurken asla açığını aramazlar. Bunlar Ebu Bekir Sıddık, Osman bin Afan ve Ebu Ubeyde bin Cerrahtır buyuruyor. Mekke günleri o hep mümin kardeşlerinin yanındaydı. O günleri birlikte yaşamışlar, sabretmişler, iman uğruna çilelere katlanmanın manevi lezzetini tatmışlardı. Ancak onun asıl ve en ağır imtihanı İslam'ın ilk büyük cihat ve zaferi olan Bedir gazvesi günüydü. Bu imtihan dehşet denecek derecede ağır, hayalleri zorlayacak derecede büyük bir imtihandı. Savaşı bütün hızıyla devam ederken, kendine çok güvenen müşrikler hiç beklemedikleri bir mukavemet görmüşlerdi. Bir avuç İslam mücahidi meydanda aslanlar kesilmişti. Düzensiz, sayıca az ve savaş konusunda tecrübesiz buldukları insanlar, ahiretini dünyasından çok seven, iman nurunu yaşatmak için her şeyini ortaya koymuş mücahitler haline gelmişlerdi. ...Bedir gazileri olarak tarihe geçecek... ...İslam tarihinde... ...mümtaz bir yer edinecek... ...ve asla unutulmayacak olan... ...bu gazilerden biri de... ...Ebu idi. ...onu bu savaşta... ...unutulmaz yapan bir şey daha vardı... ...ölümü unutmuş... ...korkusuz bir yiğit edasındaydı... ...o zarif delikanlı... ...şimşek kesilmişti... ...deli avuca sığmıyordu... ...sanki meydan kendisine yetmiyordu... Çok geçmeden müşriklerden biri özellikle onu takip etmeye başlamıştı. Karşısına çıkıyor, hızını kesmeye çalışıyor, kendisiyle dövüşü zorluyordu. Ebu Ubeyde'yi her gören ve onun hızını yetişememekten çekinen müşrik silahşörleri ondan uzak durmaya çalışırken bu kişi peşini bırakmıyordu. Ebu Ubeyde onu her gördüğünde ustaca bir manevrayla sıyrılıyor, önüne gelen hiç kimseden çekilmezken. ...ondan sıyrılmayı tercih ediyordu. Hasmı kovalamayı bırakmıyor... ...oysa önündeki bu engeli... ...her seferinde... ...hızlı manevralarla geçiştiriyordu. Bu kovalamaca bir müddet devam ettiği... ...sonunda bu kişinin istediği olmuş... ...Ebu Ubeyde'yi sıyrılıp... ...kaçamayacağı bir noktada hapsetmişti. Ebu Ubeyde... ...arkadaşlarından... cihattan kopmanın eşiğine gelmişti. Yeniden... ...arkadaşlarının yanında yer alması... Şihat meydanında kendine düşeni yapması için bu kişiyi geçmesi gerekiyordu. Önündeki yollar kapanıp, müminlerle arasına set çekilince kararını çok çabuk verdi. Hasmından uzak durmaya çalışan Ebu Bey de birden ok gibi fırladı, şimşek gibi çaktı, hasmı yerdeydi. Onu geçtikten sonra yeniden din kardeşleri, iman mücahitleriyle omuz omuzaydı. Cihat meydanında esmeye devam etti. Yere serdiği bu adam... ...ve bu hasım... ...kimdi dersiniz? Öz babasıydı... ...Abdullah bin Cerrah. Verdiği imtihan... ...onun için büyüktü. Ama o savurduğu kılıç darbesiyle... ...yalnız babasını öldürmemişti. Babasının şahsında... ...şirki, dalaleti... ...sapıklığı, azgınlığı... ...hak yolun önüne set çeken zihniyeti öldürüyordu. Bu imanı kana, et ve kemiğe tercihin en güçlü ifadesiydi. Çok geçmeden Mücadele Suresinin son ayeti vahyediliyordu. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun... ...Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Bunlar kendi babaları, çocukları kardeşleri ya da aşireti akrabaları olsa bile, Allah işte bu şuurda olan kimselerin kalbine iman nakşetmiş ve katından bir ruhla onları desteklemiştir. Onların altından ırmaklar akan cennet bahçelerine, saraylarına sokacak ve orada ebedi bir hayat bahşedecektir. Allah ondan da razı olmuş, onlar da Rablerinden hoşnut olmuşlardır. Onlar, Allah taraftarı olan, onun istediği safta yer alanlardır. İl bilinmelidir ki, kurtuluşa erecek olanlar, Allah taraftarı olanlardır. Onun bu davranışı akıllardan hiç çıkmayacaktır. O, iman bağını bütün bağların üstünde tutan biriydi, güvenilir bir şahsiyetti, hep de öyle tanındı. O mücahitti, kumandandı, idareciydi, öğretmendi son peygamberin ümmetinin güvenilir kişisiydi, eminiydi. Yemenliler Allah Resulüne gelerek ondan kendilerine İslam'ı, Sünnet-i Seniyye'yi öğretecek birini göndermesini istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'nin elini tutarak bu, bu ümmetin eminidir buyurdu. Muhammed bin Cafer şöyle anlatıyor. Hristiyanlardan bir grup Peygamber Efendimiz'e gelerek Ey Ebu Kasım biz size güveniyoruz. İçimiz huzur duyuyor. Sahabelerin içinden razı olduğun, güvendiğin birini bizimle gönder. Aramızda meydana gelen anlaşmazlıklarda ona müracaat edelim, o hüküm versin, biz kararlarına uyalım dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğlen sonu gelin sizinle güçlü, sağlam ve güvenilir birini göndereceğim buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu an o gün öğle namazına erken gittim. Hiç o günkü kadar idareciliğe heveslenmemiş, emirlik de istememiştim. Resulullah'ın zikrettiği niteliklere sahip olan birisi olma ümidini taşıyordum. Allah Resulü bize öğlen namazını kıldırdı, namazdan sonra çevresine bakmaya başladı. O çevrede göz gezdirirken beni görür ümidiyle göze batacak derecede uzanıyordum. Bu göz gezdirme Ebu Ubeyde'yi görünceye kadar devam etti. Onu görünce yanına çağırdı ve onlarla git. Aralarında çıkan ihtilaflarda kararı sen ver buyurdu. Bunun üzerine bütün bu nitelikleri de Ebu Ubeyde aldı götürdü dedim. O her şeyiyle yoluna baş koyduğu hak davaya teslim olmuştu. Allah Resulü'nün emrine... Yerine getirmek için çıktığı ibretli bir seferi birlikte yad edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu 300 kişilik bir birliğin başında Kızıldeniz sahil boylarına göndermişti. Kureyş'in güçlü ve korumalı bir kervanını engelleyecekti. Yokluk günleriydi. Allah Resulü'nün bu birliğe verebildiği bütün yol erzakı bir torba hormadan ibaretti. Birlik içinde yer alan sahabiler Ebu Beydenin kendilerine bu günde bir tane verdiğini verilen hurmayı ağızlarında emerek yeme süresini uzatıp açlıklarını onunla bastırdıklarını üzerine su içerek gıdalarını böyle aldıklarını anlatıyorlar. Bir müddet sonra ellerindeki hurma bitmiş ağaçlardan yaprak düşürerek onunla açlıklarını gidermeye çalışmışlardı. Sahile indiklerinde ise hiç ummadıkları, hayal bile edemeyecekleri bir hadiseyle karşılaştılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Dev bir balina balığı kıyıya vurmuştu. Orada konakladılar. Derhal balinadan parçalar alıp pişirip yiyerek kendilerine geldiler. Canlandılar. Konaklamayı bir aya yakın usattıkları nakledilir. Bu sürede etinden yemişler, yağından yağlanmışlar. Birçoğu kilo bile almıştı. Balinanın kemiğini kemer gibi dikmişler. Uzun boylu bir süvari, iri bir deveyle altından rahatça geçmişti. Kendilerine bu tür eğlenceler bile edinmişlerdi. Medine'ye geldiklerinde yaşadıklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyorlar. Efendimiz balina için, ''Mevla'nın size bahşettiği nimettir.'' buyuruyor. ''Yanınızda etinden bize de yedirebileceğiniz var mı?'' diye soruyordu. Olayı yaşayan Cabir radıyallahu an, yanımızda bulunan etten Resulullah'a da gönderdik, o da yedi buyurmuştu. Ebu Ubeyde radıyallahu an, Uhud'da bir başka yiğitti, zorlu anlarda Allah Resulü'nün çevresinden kopmamış, her tehlikeyi göğüslemişti, yılmıyor, sanki hiç yorulmuyordu. O yiğitliklerinin yanında bu savaştan başka bir hatıra yer taşıyordu. Savaş sırasında Resulullah'ın dişi kırılmış, alnı yarılmış, yanağına zırhının iki halkası tehlikeli bir şekilde saplanmıştı. Halkaları çıkarmak için Ebu Bekir ilerliyor ama Ebu Bey de bu hizmeti ona bırakmıyordu. Halkaları eliyle çıkarmaya çalışırsa bunun Resulullah'a eziyet vereceğini biliyordu. Onun için dişiyle çekmeyi tercih etmişti. Çünkü iyi kavramalı ve bir çekişte çıkarmalıydı. Dişleriyle bir halkayı çıkardı, çekti, halka çıktı ama ön dişlerinden birisi de çıkmıştı. Aynı şekilde ikinci halkayı da çekiyor, ikinci dişini de kaybediyordu. Arapçada ön dişleri olmayan, dolayısıyla bazı harfleri tam çıkaramayanlara hetem denir. Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Ubeydi için o hetem olanların en güzelidir demişti. Ebu Bey de her zorlukta, her gazvede Allah Resulü'nün yanındaydı. Arası Allah Resulü hayata göz yumunca acıyı derinden duyuyor ama kendini çabuk toparlıyordu. Onun tebliğ ettiği dava devam etmeliydi. Her zamankinden daha fedakar, daha yapıcı, yol gösterici, hak dava ellerine ihtiyaç vardı. O gerçek bir fedakardı. Sakife günü Ebu Bekir radıyallahu an size iki kişiyi tavsiye ediyor... Onlara tam rızam olduğunu bildiriyorum. Onlardan istediğinize biat edin. Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor. Halife seçilmesi için onlardan birini tavsiye ediyordu. Ömerül Faruk radiyallahu anh Ebu Ubeyde'yi yakından tanıyor. Resulullah'ın ona olan duygularını ve güvenini biliyordu. Derhal uzat ellerini sana biat edeceğim. Ben Resulullah'ın... ''Her ümmetin bir emini vardır, bu ümmetin emini de Ebu Ubeydi'dir.'' diye buyurduğunu duydum dedi. Ancak o, ''Ben Allah Resulü'nün imam tayin ettiği ve o dar bekaya intihar edinceye kadar bize namaz kıldıran birinin önüne geçmem.'' diyerek Ebu Bekir'i gösteriyor ve kendisi Ebu Bekir'e biat ediyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, halife seçilince onun en büyük dayanıklarından biri oluyor ve... ...hayra irşad eden... ...en yakın istişare halkasında yer alıyordu. Her yerde, her zaman... ...İslam'ın muzafferiyeti için... ...didiniyordu. Hilafet makamına Ömer radıyallahu an ...geçtiğinde Ebu Bey ...Şam bölgesinin emiri olarak tayin etti. Şam diyarının... ...büyük bir bölümü onun komutasında fethedildi. Ordusunu zaferden... ...zafere taşıyor, doğuda Fırat nehrine... ...kuzeyde Küçük Asya'ya kadar ulaşıyor. Artık... Şam Fatihi diye anılıyordu. O fethettiği yerleri sadece cihatla fethetmiyor... ...güzel ahlakıyla orada yaşayan insanların gönüllerini de fethediyordu. Ömer radıyallahu an ona olan sevgisini saklamıyordu. Kardeşim diye hitap ettiği Ebu Ubeyde'nin her davranışı... ...ona olan sevgisini artırıyordu. O da Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'ı seviyor... ...asla ona itharsızlık etmiyordu... Bir gün çok sevdiği halife Ömer'den kendisine bir mektup geldi. Ömer radıyallahu an bu mektubunda sana acil zaruri vazgeçilemez ihtiyacım var. Eğer mektubum sana gece ulaşırsa ısrar ediyorum sabahı beklemeden gündüz ulaşırsa akşamı beklemeden bineyle atla bana doğru yol al diyordu. Ebu Beda radıyallahu an Ömer radıyallahu an'ın muradını anlamıştı. Ürdün dolaylarında başlayan bir salgın hastalık Şam bölgesine yayılmaya başlamış, insanları ekin biçer gibi biçiyordu. Ömer radıyallahu anh çok sevdiği Ebu Ubeyde'yi kaybetmek istemiyor, onu bölgeden çekmek istiyordu. Mektubu okuyunca, müminlerin emirinin bana olan ihtiyacını biliyorum, o kalıcı olmayanı hayatta kaldırmaya çalışıyor diyordu. ...Ebu Beyder radıyallahu an ...ilk defa sözünden ayrılmadığı Ömer'e... ...itaatsizlik ediyor... ...ve ona şu cevabı yazıyor. Ey müminlerin emiri... ...bana olan ihtiyacını biliyorum. Ben İslam ordusu neferleriyle iç içeyim. Onlara isabet edecek bir şeyden... ...sadece kendimi kurtarmak istemiyorum. Rabbim benimle... ...onlar hakkında hükmünü verinceye kadar... ...onlardan ayrılmak istemiyorum. Bu mektubum sana ulaştığında... ...hakkını helal et... ...görevden al kalmam için bana izin ver mektubu okuyan Ömer radıyallahu an gözyaşlarını tutamıyordu çevresindekiler dayanamayıp soruyorlar müminlerin emiri Ebu Bey'de vefat mı etti hayır ama ölüm ona çok yakın diyordu Ömer radıyallahu an yanılmamıştı çok geçmeden Ebu Bey'de hastalandı dünyadan ayrılık gününün geldiğini anlamıştı çevresinde yer alan mücahitlere şu vasiyette bulundu Size bir vasiyette bulunuyorum. Kabul eder uyarsanız hayır içinde olursunuz. Namazınızı hakkıyla eda edin. Orucunuzu tutun. Zekatınızı verin. Hac edin. Umre yapın. Birbirinizle hakkı tavsiyeleşin. idareçilerimize hayırlı nasihat edenlerden olun. Onları aldatanlardan olmayın. Dünya hayatı sizi kandırmasın. ''Onun eğlenceli havasına kapılmayın. Bir kimseye bin yıl ömür verilse bile sonunda mutlaka benim şu gördüğünüz durumuma gelecektir. Bunu sakın unutmayın. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.'' buyuruyordu. Sonra Muaz bin Cebel'e döndü. ''Ya Muaz, insanların namazı sen kıldır.'' dedi. ''Bu komutayı sen al.'' demekti. Çok beklemedi. Ruhunu teslim etti. O güzel insan... Artık dünya hayatını geride bırakmıştı. Onun vefatından sonra söz alan Muaz radıyallahu anh şunları söyledi. Ey insanlar! Ani bir ölümle karşı karşıya geldiniz. Vallahi bugün öyle bir adam kaybettiniz ki, ondan daha fazla gönlü iyilikle dolu olan, kin ve öfkeden uzak duran, ahireti seven, insanlara hayırlı nasihatler eden birini bilmiyorum. Ona rahmet diliyoruz. Mellada size rahmet eylesin. Bu aziz sahabiye binlerce rahmet olsun. Onun ve onun yürüdüğü yolda yürüyenleri de özlüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kureyş'in ileriye gelenlerle konuşuyordu. Onları kazanmak Onların Müslüman oluşuyla geniş çevrelerin de İslam'a yöneleceğini ümit ediyordu. Konuşmanın can alıcı bir yerinde Abdullah İbni Ümmü Mektum çıka geldi. Resulullah'a bir şeyler sormak istiyordu. Ey Allah'ın Resulü, Rabbinin sana öğrettiğinden bana da öğret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Önceki konuşmadan kopmak istemiyordu. Bu duygu mübarek simasında belli olmuştu. Yeniden Kureşlilere döndü, onlarla konuşmasını tamamladı. Onların İslam'la şeref bulmasını istiyordu. Ümidini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Aralarındaki konuşma bitmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları uğurlamış, ailesinden tarafa yönelmişti ki, Vahiy emareleri başladı. Olduğu yerde durdu, vahiy başlamıştı. Yüzü değişti ve geri döndü. Çünkü âmâ gelmişti. Resulüm, nereden biliyordun? Belki o gönül temizliği ve safiyetine ulaşacaktı. Sürenin başında yer alan 16 ayet-i kerime, bu nuzul sebebine bağlı olarak, Vahyediliyordu. ediliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu davaya ilk günden sahip çıkan, çilelerine katlanan insanlara yakınlık göstermesi, onları ikinci plana itmemesi, ihmal etmemesi emrediliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki günlerde, Abdullah'ı gördükçe karşılar yakınlık gösterir. Zaman zaman da "Merhaba, Rabb'ımın beni ikazına vesile olan kişi derdi, yanına oturtur, gönlünü hoş tutardı." İbni Ümmü Mektüm diye meşhur olan bu aziz sahabi hep böyle anılıyor. Artık asıl adı bile zor hatırlanıyordu. Çoğu kitaplarda isminin Abdullah olduğu naklediliyor. Iraklı varsa, Amr'dı diyorlar. Annesinin adı Atike, babasının adı ise Kays'tı. Ayrıca Hatice validemizin dayısının oğludur. Hatice validemizin annesinin adı Fatma, Fatıma'nın kardeşi de İbni Ümmi Mektum'un dayısı Kays bin Zaidedir. İlk Müslümanlardan, ilk nura kavuşan ve ilk çileleri çekenlerdendir. Allah emrine gönülden bağlanıp Allah Resulü'nün yanında yer alanlardandır Medine-i Mus'ab radıyallahu anh'la ilk hicret edenlerden onunla birlikte Medine'de ev ev dolaşıp Allah nurunu yayma mücadelesini verenlerdendir Hak davada geçirdiği hayatının her safhası fedakarlıklarla doludur ancak onu asıl yad etmemize sebep, onun ilahi emirler karşısındaki duyarlılığıdır. Bedir gazvesinin ardından, cihadın ve mücahitlerin faziletleri, üstün rütbesi, cihattan uzak duranlardan farkını, imana sahip olma, onu yaşama ve yaşatma mücadelesinin, İzzet ve şerefle dolu duygusunu ifade eden ayetler indirilince sanki bu ayetler cihatla ilgili konuda da binlerce sahabi arasından kendisini kastediyormuşçasına müthiş bir mesuliyet duygusuna kapılarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve Ya Resulallah vallahi cihat etmeye imkanım olsa edebilsem ederdim demişti. Daha sonra gözyaşlarını tutamadığı Ya Rab, ömrümü özrümü beyan eden ayetindir özrümü beyan eden ayetindir diye dua ettiğide nakledilirdi Zeyd bin Sabit radıyallahu an anlatıyor İbni Ümmü Mektum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana vahiy yazdırırken gelmiş ve bu sözleri söylemişti bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin bir kısmı dizimin üzerine geliyordu. Birden dizi ağırlaşmaya başladı. Vahiy başlamıştı. Dizim ezilecek zannettim. Biraz sonra hafifledi. Bana dönerek Zeyd yazdığını oku buyurdu. Okudum. Müminlerden savaşa katılmayıp oturanlar bir değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilave ettirdi. Özürlü olanlar hariç sonra da ayeti kerimelerini yazdırmaya devam etti. Rabbimiz bu ayeti kerimelerde şöyle buyuruyordu. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında savaşa gitmeyip oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir değildir. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından daha üstün kılmıştır gerçi Allah hepsine de güzel mükafat vaat etmiştir ancak mücahitleri çok daha büyük bir ekirle oturanlardan üstün kılmıştır onlara kendi katından dereceler mağfiret ve rahmet lütfetmiştir o çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bu ayet-i kerime ile cihadın ve mücahitlerin fazileti dile getirilirken ve onun gibilerin fiili cihattan sıcak çatışmadan mesul tutulamayacağı açık ve net olarak ifade ediliyordu. Ancak onun da bu duyarlılığı unutulacak gibi değildi. Gücüne yettiği hiçbir hizmetten geri durmuyordu. Musab davetçi Bilal ile birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müezziniydi. Onu bizler daha çok Bilal'le okuduğu ezanlarla tanıyoruz. Bu yönüyle hatırlıyoruz. Çağda çıkışlarda çok defa Medine ona emanet ediliyor. Medine emiri o oluyordu. Kaynaklarımızda yaklaşık 13 kere Medine emiri olarak kaldığı naklediliyor. Nitekim Mekke'nin fetinde de Medine emiri oydu. Abdullah radıyallahu anh özürlüydü. Cihada gidemiyordu ve cihat etme sorumluluğu taşımıyordu ama her cihada gidenle gönlü de gidiyordu. Allah Resulü'nün vefatından sonra cihat meydanlarından da görünmeye başladı. Cihad meydanına çıkmanın yolunu bulmuştu. Sancağı istiyor, beni saflar arasına dikeltin, sancağı elimi verin, onu bırakmam, korurum, ben zaten kaçamam diyordu. Dünyanın iki dev imparatorluğundan biri olan Pers imparatorluğuna karşı cihat çağrısı dalga dalga vadilerde uzanıp gidiyordu. Halife Ömer radıyallahu anh'ın davetiyle Medine'ye mücahit yağıyor, sahralardan cihada gelen yiğitlerin tekbir sesleri yankılanıyordu. Ömer radıyallahu anh, bu müthiş orduya Müslümanların hedefini şaşırmaz okçusu Sad bin Ebi Vakkas'ı komutan tayin etmişti. Kendisine vasiyetlerde bulunuyor, onu ve fetih ordusunu uğurluyordu. Bu unutulmaz orduyla birlikte Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh da yola çıkmıştı. Ordu Kalisiye meydanında yerini aldı. Birden zırhlarını giymiş olarak Abdullah göründü. Her şey hazırlanmıştı. İslam bayrağını o taşımak istiyordu. Ölümüne taşıyacaktı. Sancak kendisine verildi. Karşı ordu düzenli, talimli, sayıca yüksek, o günlerde ender görülen silahlara sahip, fillerle donatılmış bir orduydu. İki ordu Kadisiye meydanında kapıştı. Biraz sonra tarihte ender görülen bir harp fırtınası esmeye başlamıştı. Dinmeyen, bitmek bilmeyen bir fırtına. Arapçada sıcak ve fiili harp için harp değirmeni diye bir deyim vardır. Durmadan ezici bir gürültüyle dönüşü, öğütüşü, hareketliliği ifade eder. Bu, bu da tam anlamıyla, hatta fazlasıyla öyle bir harpti. Üç gün kıran kırana süren bir savaş. Akıllara, ...durgunluk veren manzaralar. Üçüncü gün çöken... ...koskoca bir imparatorluk ordusu... ...ve kesin... ...İslam zaferi, tevhid bayrağı... ...ateşe tapan... ...ateş ayinleri yapan... ...ve dünyaya meydan okuyan... ...Pers topraklarında... ...zafer meydanındaki... ...tekbir sesleri... ...semaları çınlatıyordu. Her seferin bir bedeli... ...vardır... Bu zaferin bedeli de binlerce şehit, binlerce fedakarlık, düşmana dehşet veren, onu çökerten bir sabır ve sebat. Yani Allah için cihat. Yarallar, şehitler taranıyor, şehitler içinde bir şehit daha var. İslam sancağını kucaklamış, onu kanıyla sulamış bir şehit. Abdullah İbni Ümmü Mektum. O bizlere mesuliyet duygusunu, hizmet aşkını, cihat ruhunu ne olduğunu öğretiyor ve şehitler safındaki yerini alıyordu. Onun bedeni, hasretini çektiği cihat meydanında, fetih toprağında kalıyordu. Maddi imkanın bulunması ve bu imkanların hayra kullanılması, cemiyette iyi bir yer edinilmiş olması ve bu imkanlarla hizmet sunulması elbette gıpta edilecek bir şeydir. Bir ferdin cemiyet içindeki mevkii ve durumu ne olursa olsun, Rabbinin huzurunda takvasıyla değer bulacağı da unutulmaması gereken bir gerçektir. Hak davayı omuzlayan, ondan kopmayan, hiçbir fedakarlıktan, sakınmayan, nice boynu bükük, gariban, hatta adı sana fazlaca anılmayan, kendisini belli etme gibi bir gayretin içerisinde olmayan nice insanlar hep var ola gelmiştir. Halk yolun hizmetkârı, çilekeşi, yiğidi, vefakârı, nice gönüller yetişmiştir. Bu gerçeği ve Abese suresinin nüzul sebebindeki ilahi ikazı unutmadan ve gönüllerde uyandırdığı duyguyu yitirmeden Rabbimizin şu buyruğunu birlikte okuyalım Rabbinin kitabından sonra vahyedilenleri oku onun kelimelerini buyruklarını hiç kimse hiçbir şekilde değiştiremez ondan başkadır sığınak gerçekten seni koruyacak ebedi huzur ve emniyet duyacağın bir yer bulamazsın Sabah akşam onun rızasını arzulayarak, Rablerine dua eden, onu zikreden, onun rızasına ermek için çırpınan insanlarla birlikte ol. Onlarla kaynaş, onlarla olmaya sabet. Dünya hayatının süsünü isteyerek, gözlerini onlardan ayırma, başkalarına çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, arzularının peşine düşmüş, arzu ve hırslarını kendine rehber edinmiş, işi gücü aşırılık olan, zevk sefanın peşine düşen, gösterişin çılgınlığını yaşayanlara kapılma, onlara uyanlardan olma. Bu ayeti kerimeler üzerinde derin derin düşünülmelidir. Tefekkür, ibret ve muhasebeye ufuk açar ile, bu hususları dile getirmeye gayret ediyoruz. Bu sınırlı hayatın günleri bittiğinde sığınacak kimimiz vardır? Gerçekten kendimizden geçercesine tefekküre dalarak hiç bunu düşünüyor muyuz? Nefse kapılıp heveslere, dünyada saplanıp hakka giden yolun erlerini Zorluklara göz gelerek davayı omuzlayan yiğitlerini bırakarak şaşalara, tantanalara, makam ve mevkilere kanıp gözü, yüzü, gönlü, dünyalık ve makam erbabı insanlara çevirmemenin önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş oluyoruz.